Muhterem hocam korsan taksicilik yapmak kul hakkına girer mi? Ve korsan taksi kullanan da bu kul hakkına ortak olmuş olur mu? Büyük şehirlerdeki vazgeçilmez sorunlardan bir tanesi. Bir ülkenin kendine ait kuralları vardır. Devlet kanunlar çıkartıyor ve insanların bu kanunlara uygun hareket etmelerini istiyor. Korsan kelimesi zaten bize sorunun cevabını da veriyor. Korsan olan bir şey yasal olmayan bir şeydir. Doğru olmayan bir şeydir. Evet. Yani sadece e, bir şey Kur'an'da veya hadiste belirlenmiş değildir. Kur'an ve hadis aynı zamanda bize e, neyi emrediyor? Kamu düzenine uymayı, hı hı. yeryüzünde fesat çıkartmamayı, yeryüzünün düzenini, nizamını, intizamını bozmamayı. Efendim bir ülkede Mer'i olan dine aykırı olmadıkça mer'i olan yürürlükte olan kanunlara riayet etmeyi ve e, orada e, insanların huzurunu bozacak e, bir şeyi yapmamayı bize emrediyor. Şimdi korsan da böyle bir şeydir. E, vergi Bunlar ver, vergi vermiyorlar. Evet. Korsan yaptıkları zaman vergi kaçırıyorlar. Bir devletin vergi alması, vergi toplaması en tabii haklarından birisidir. Bu İslam'da da vardır. Hulafai Raşid'in döneminde de bu vergiler, daha sonraki dönemde de vergiler uygulanmıştır. Fetva olarak biz diyoruz ki bir devlet vergi koyabilir. Devletin menfaatları için ve insanların iyiliği için ki vergiler olmasa. Mesela biz bütçeye bakıyoruz. Bütçe şu kadar diyor bütçe var, şu kadar gelir, bu kadar gider. Peki bu yollar, bu otoyollar, bu su kanalları, bu sular... Vatandaşa hizmetler bunlar nereden yapılıyor vergilerden yapılıyor vergiler ne kadar çok verilirse insanların üzerine de çok fazla vergi yükü binmemiş olur İnsanlar vergi vermedikçe daha vergi verenlere bu sefer yükler yükler binmiş oluyor ki bu da doğru bir davranış değildir. O zaman burada kul hakkı da tahakkuk ediyor evet, tabii ki mi? kul hakkı tahakkuk ediyor. Evet.